Selamünaleyküm. Aleykümselam. İlahiyat öğrencisiyim. Hocamız kader İslam'da vardır ama iman şartlarından de değildir. <gülüyor> Kadere inanılır ama iman edilmez diyor. Cibril hadisine o ahad haberdir. Ahad haberlerle de iman esasları belirlenmez. Ahad haberlerin üzerinde bir derecede olsa bile iman esasları içine konamaz. Ahad haberlerin üzerinde bir derecede olsa bile iman esasları içine konamaz. Konması için Kur'an-ı Kerim'de olması gerekir diyor açıklar mısınız veya bu konuyu öğreneceğin bir kaynak var mıdır? Allah razı olsun. Kader meselesi sadece malum Cibril hadisiyle sabit değil. Yani burada bunu birkaç kere daha bahis konusu ettik. Kader meselesi bir dizi meseleden oluşan komple bir mesele. Ee, onun içinde allah Teala'nın ilmi var, takdiri var, iradesi var, yaratması var, izni var ve kulun iradesi var. <gülüyor> Kader mesela <gülüyor> iman şartlarında değil derken, kuldaki iradenin amellerine tesiri meselesini kastediyorsak, e, bunu konuşabiliriz. Yani sırf bu yüzden... Ehl-i Sünnet ile arasında bir ihtilaf var biliyorsunuz. Ee, hatta Maturidi ile Eş'ari arasında da bir ihtilaf var. Mürciye ile Ehl-i Sünnet ve mutezile arasında da ihtilaf var. Kulun iradesinin amellerini tesiri ve Allah-u Teala'nın iradesiyle bu meselenin irtibatı, ilişkisi. Yoksa bundan evvelki allah Teala'nın ilmi, iradesi, takdiri, izni, Bunlar da kader meselesinin içindedir. Bunları inkar eden kafir olur. Ve bunlar iman meselesidir. İnanç meselesidir, iman meselesi değildir demenin bir anlamı yok. Belki imanın feriyatındandır diyebilirsiniz. Bu daha bir yere oturur. Ama kader meselesini bir bütün olarak iman konusu değildir derseniz, bu ilmi ilahiye dokunur, irade ilahiyeye dokunur, efendim kudret ilahiyeye dokunur. Oraları... İnkara götürür. Allah korusun tehlikeli bir şeydir.